Dilinci Destek Projesi özel yayını devam ediyor şu anda canlı yayındayız. Saat 12:09:25. Ben bereketli geçmesin diye diliyerek bu bloğun çünkü şu anda desteklerinizi biraz hızlandırarak rica ediyoruz sizden numarayı vererek bu bloğa başlamak istiyorum 0212 343 41 41. Önemli ve hoşlanacağınızı tahmin ettiğim bir blok içerisindeyiz çünkü programcılarımızdan Emre Dağtaşoğlu bu yıl da Saz Üstadı Cengiz Özkanı ağırlıyor canlı yayın stüdyomuzda hoş geldiniz tekrar hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi bu yılda aramızda görmek büyük bir keyif. Umarım dinleyicilerimiz de mutlaka buna eminim ki aynı hisleri paylaşıyorlardır. Emre'nin konuğu olacaksınız. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında bu desteğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin bu desteğinize dinleyicilerimiz de telefonlarıyla desteklerini vererek sürdürürler. Söz sende Emre. Bu arada ikimizin de konuğu olacak Cengiz Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü üçüncü senede bizi yalnız bırakmadınız. Bu hem benim için önemli öyle zannediyorum ki benim için önemli olduğuna göre açık radyo dinleyicileri için de önemli. Kuşkusuz. Ee, ben aslında önceki yıllarda da sohbet ettiğimiz için senede bir görüşüyoruz. Bu yılınızın nasıl geçtiğini ve yakında bir proje olup olmadığını baştan sormak istiyorum. Bunu da öylesine bir sohbet olsun diye de gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çünkü 3 yıldır yaklaşık bir çalışmanız olmadı. Yeni bir albüm Yok Oldu bir en son ince saz grubuyla bir çalışmamız var. O 2007'deydi aldık. yanlış hatırlamıyorsam. 2008'de olması 2008 lazım. 2008 miydi işte? iki sene birden geliyor. Bakalım evet. 2010 yazında da öyle bir çalışmamız olacak. Muharrem bir. İkinci Muharrem'de ikinci. Ağırıklı bir albüm yapacağız. Çok harika. Ne zaman çıkar? Vallahi çıkar. bilmiyorum işte yaza doğru herhalde çıkar. <gülüyor> bir girsek çıkacak da giremiyoruz işte öyle. İnşallah. Oradan mesela bize bir sürpriz yapabilir misiniz o albümden? çık? Olabilir. Yani Hani o albümden değil de tabii yeni geçtiğimiz şeyler var. İyi öğrendiğimiz daha doğrusu üstadlardan, onlardan paylaşırsanız. Bizim de çok duymadığımız, evet. duyamadığımız <gülüyor> icrası Örnek çok deriz. yapılmayan türkülerden Hı -hı. mesela bir türküyle başlayabiliriz. Tabii. <gülüyor> ee, benim de bir sorum olacak üstadımıza, bir ricam olacak nasıl değerlendirir bilmiyorum ama... ...canlı yayında bizim destek telefonumuz hep açık ve dinleyicilerimiz hoşlandıkları anda desteklerini dile getiriyorlar. Acaba siz burada canlı icra ederken gelen telefon sesi sizin icranızı bozar mı olumsuz yönde? Aslında e, icradan ziyade telefon sesi yayına gitmese boş olur herhasan. Tamam. Ha, kestiniz tamam. mi? Tamam. Zaten Volkan ederiz. da teşekkür ederim. <gülüyor> Çok teşekkür Kesmiş. Dolayısıyla desteklerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefon sesi bölmeyecektir üstadımızın icrasını. Ben numarayı vereyim ve sözü size devredeyim. 0212 343 41 41. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgilerle selamlıyoruz. Ben bir aşık Vesel'den öğrendiğim, onun ustamalı dediğimiz bir uzun havayla başlayayım. Sonra peşine başka bir şeyler bağlarım. Bu aşık Veli'ye ait bir uzun hava. Dostum benim için zarıncidirsin, verdiği ihrardan dönen değilim. Senden gayrısına meylimi vermem, uçup daldan dala konan değilim demiş üstün. Benim için zahrin cidirsin Verdi ıhrardan dönen değilim Senden gayrısına Vermem verme. Uçup daldan Dala konan Değilme Uçup daldan dala konan Değil mi? dostum gönüllenme giden tez gel herkes sevdiğine cilvelen Yar yüzüne yüzü, baksam az gelir, az gelir. Yüz yıldahi baksam kanal değilime. Yüz dahi baksam kanım değil mi? Ey durvelüm kimse bilmez halimi. Mevlam açık etsin senle. Güzel de olsam Sunmam elimi Elimi Vallahi sevdiğim suna Vallahi sevdiğim sunan değilim mi? Seher vakti çaldım yârin kapısını ama Baktım yarın kapıların sürmeli ama ama boş bulmadım otel. Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller ele günler güller güller Ne bilsin el Perişan halleri Çıka geldi bir gözleri As Aştırdım kapıyı girdiğim içeri ama ama ama aklımı başımdan aldı. Sen de buldum halis gevheri ama ama Dedi yok yok bir mehenge sürmeli Aslanın eller elleri kokuyor güller güller ne bilsin. Şa hallediyim, dedi yok yok bir mehenge sürmedi, aslan. an yaş Aslanım eller eller, güller. Ne bilsin elli, elli, bozuklu, elli. Ellerinize sağlık. Çok, Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Evet. Dinleyicilerimiz de umarım... Bizim kadar haz duymuşlardır. Eminim ki bu haz bizimle paylaşıyorlardır evet. şu anda. Dinleyici Destek Projesi'nde Cengiz Özkan'la programımıza devam ediyoruz. Ben dinleyicilerimizin birçoğu konserde bulunamadığı için haberdar olmamıştır. İTÜ Bağlama Günlerindeki konserdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Son yıllarda aşık veysel türkülerini ben naçizane kanaatimi söylersem... ...en iyi icra edenlerden birisiniz hatta en iyisi diyebilirim ben. Erdal Erzincan, Erdal Ustadımız... Bu konuda bir espri yapmış. Aslında bu espri çok da doğru bir tespiti taşıyor. Onu hatır, hatırlıyor musunuz hocam konserde anlattığınız espriyi? Bir muhabbet evet. esnasında... Evet dinleyicilerle benim, paylaşırsanız... Yani, i̇smim geçmiş Erdal sağ olsun kardeşimiz o da espri yapmış demiş. Hala görüyor mu diyor. <gülüyor> bu Aşk aslında çok güzel bir tespit. Çünkü Aşık Veysel'in türkülerini bu kadar iyi ve içten icra etmek... Onu hissetmek anlamına geliyor. Eyvallah. Aslında bu espri altında çok ciddi de bir tespiti <gülüyor> evet. taşıyor. O çok sevmiştim. O yüzden dinleyicilerle de paylaşalım istedim bunu. Bir de ikinci çaldığımız türküyle ilgili de aslında belki konuşabiliriz biraz. Çünkü yani bu türkü bunu... genelde aş türküsü olarak bilinir ama... Yok değil. Bu değil. kardeşlik denen yani musahiplik denen bir e, Alevi Bektaşi inancı vardır. Hı hı. Bunu... Can kardeşine, yani bugünkü gençlerin kullandığı kanka veybine <gülüyor> denk geliyor. Gerçi çok içi boşaltılmış da. Yani kan kardeşine ya da bine yazdığı bir şey, bir şiir. Agahe'nin sözler. Ee, aynı yörenin iki, yani aşık veli ve Agahe, aynı yörenin ozanları aslında. Hı -hı. İkisini peş peşe bağladık öyle. Ve hatta bu sürme konusu da çok önemli. Evet, sürmeli, sürmeli, sürmeli, kapı sürmeli, kapı sürmeli, mezi sürmeli... Ve hem orada cinas yapılıyor gibi. hem de bildiğiniz evet. gibi Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'ye tavsiye ettiği bir tedavi yöntemi sürme. Çünkü Hı. eskiden böyle ışıklar yok. Sürekli okuduğunuzda gözleriniz yoruluyor. Hatta Hı. günümüzde de kaleciler maçlarda dikkat ettiyseniz bazen evet. siyahla boyarlar gözlerinin altını. Çünkü evet. siyah ışığı çekiyor. Dolayısıyla rahat okumak için yapılan bir şey bu. bir Hatta bir tedavi yöntemi. O yüzden bu türküdeki sürmeli aslında bir bakıma Hazreti Ali'ye de işaret ediyor. Ya Yozgat türküsünde geçen mesela dersini almış da ediyor Ezber. Evet. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler diye devam ediyor. Birçok insan diyor ki ya bunun ne alakası var? İşte alaka aslında burada sürmede. Evet. Çok Zaten <gülüyor> sonunda da şey diyor binip aşk katına hemen sürmeli. Yani sıradan bir aşk türküsü değil. Çok tamam. harika bir tamam, tamam. evet. İki de aranızdayım. Teşekkür ederim. Müthiş şeyler öğreniyorum. Bu Can arada canım. özellikle... özellikle beraberiz. Evet. Bu müsahiplik ilişkisi benim de yabancısı olmadığım köken kültürüm itibariyle yakın olduğum bir şeydir. Müsahipliği galiba kankalık kafi değil. Musa'yı evet, yani hani açıklamak için. Anlaşılsın diye yani, öyle. Yani, yani kan kardeş anlamına geliyor. Ölene kadar dört, yani canın canında hisseden iki kişi arasında iki kişi değil, dört kişi, dört kişi, dört kişi dört arasında. Kişi. Yani o dört can. ...iki aile. Evet, iki aile. Yani e, düşeni kaldırmaktır orada aslında. Olan. Evet. Yani bir zengin bir fakirle musahip olur. Evet. Ki e, dengeler kurulsun diye. Düşeni kaldırmaktır aslında. Olan. Böyle bir ekonomik bir yapısı da var aslında. Evet. Şu, şunun için söyledim, şunu söylersem hiç de abartmış olacağımı zannetmiyorum. Dinleyicilerimizle de bizim aramızda böyle bir ilişki var. Bu projede de bu ilişki çok net bir şekilde okunabiliyor. Çünkü biz, biz ricada bulunuyoruz, lütfen destek olur musunuz diyoruz. Destek olmasa da gücümüz yettiği oranda biz bu programları onlara yapmayı sürdüreceğiz sonuçta. Ve onlar da elini taşın altına koyarak ya da bir ucundan tutarak... Bunu karşılıksız bırakmıyorlar, destek oluyorlar. Bir nevi tırnak içerisinde böyle bir müsahiplik ilişkisinin açık radyo dinleyicisiyle programcıları arasında da kurulduğunu hissediyorum ki sen de programcı olarak bunu hissediyorsundur Emre. Evet yani birçok dinleyiciyle tanıştım, fikirlerini alma fırsatı buldum ve özellikle destek haftası buna vesile oluyor. Evet daha can cana bir ilişki kuruyoruz. <gülüyor> çok harika gerçekten. Ben sizi bölmeyeyim Gene ee, Türkiye'ye geçeceksiniz Telefon numarasını evet. hatırlatayım ve susayım ondan sonra Evet destek olunuyor 60 lira 120 lira ya da katlarıyla Bütçeniz neye el veriyorsa <gülüyor> Desteklerinizi rica ediyoruz Telefon numaramız 0212 343 41 41 Şimdi ne dinleyeceğiz hocam Bilmiyorum ki ne, ne söyleyeyim İçinizden ne, ne şey gelirse o zaman, e... İçinizden <gülüyor> şey... Girişte çalmıştık Onu söyleyelim o zaman Savada değişsin hem Bülbülüm altın kafeste durma tamam. öter ağa tamam. esta esta tamam. ötme bülbül yarim masal Ötüme bülbül yârim hasta Aman ötüme bülbül yârim hasta Ah neyle şu gönlüme hasret kaldı sen ben sana dayanamam yarın, ben sana aldam. Ben sana aldamam yarın, ben sana dayan. Ben silent Year Sen sana yani, Ben sana dayanamam Ben sana dayanamam yani, Ben sana dayanamam Ben ya yani, Ben sana dayanamam. ...mize sağlık. Teşekkür ederiz. Abi, biraz sabah zorlanıyoruz tabii. Yok <gülüyor> Yo, bizim kulağımıza Biz hiç öyle geldi. Evet. Bu türküdeki bülbülden aklıma geldi. Aslında bu çok ciddi bir soru. Artık metropollerde yaşıyoruz. Çok büyük şehirlerde. Ve doğayla ilişkimiz çok sınırlı. Hatta yok denecek kadar az. Olan da zaten dönüşmüş bir durumda. Ama ben bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. ile hayatının bir döneminde Uzun süre haşır neşir olmuş insanlar ya da hala doğayla haşır neşir yaşayan insanlar halk müziğindeki imgeleri daha kolay içselleştirebiliyorlar. Doğadan kastım da sadece köy hayatı ya da kır hayatı değil. Yani metropol dışındaki herhangi bir kasabada ağaç, böcek, çiçek gibi şeyler de değil sadece doğayla temas. Ve içselleştirebildikleri türküler sadece çiçekten, böcekten ya da bülbülden bahseden türküler de değil. Bir aşk türküsü. ...olabilir. ile ilgili bir imge geçmez... ...belki içinde. Ama doğayla... ...bir teması olan kişiler... ...bunu daha çabuk kavrayıp... ...içselleştiriyorlar. Bu belki... ...diğer sanat alanlarına da yayılabilir ama... ...halk müziğinde sanırım biraz daha... ...açık ve net fark edilebiliyor bu. Belki bana katılmayanlar da olabilir ama... ...merak ettiğim şey şu. Şehirde... ...müzik yapan, sanat icra eden bir sanatçı... ...olarak, bir halk müziği sanatçısı olarak... ...bunun sizin üzerinizdeki etkisi nedir acaba... Pala tabii e, kaçmaya çalışıyoruz zaman zaman işte o doğa özlemiyle e, geçenlerde Beykoz tarafına geçtik orada bülbüller gayet güzel resitaller yapıyorlardı onları dinledik yani zaman zaman kaçıyoruz tabii yani sessizlik bizim en çok özlediğimiz şey aslında çok ses var yani büyük şehirlerde özellikle ama Daha küçük yerlerde gürültü bile diyebiliriz. Ben. evet yani bir dip gürültüsü <gülüyor> gibi şey. sürekli rahatsız eden bir ses yani işte sessizlik bazen ilaç gibi gelebiliyor. Zaten müziğin de ihtiyacı olduğu tek şey ilk şey daha doğrusu sessiz bir ortam. Ki o ses yerini bulsun. Bulsun de bulsun. Karşılıklı bir ilişki galiba. Yani evet sanatçı bu anlamda doğadan besleniyor ama doğanın doğayı kaybettiği, doğanın olmadığı yerlerde de galiba sanatına sarılarak, sazına sarılarak o ihtiyacını ...gideriyor ve öyle rahatlıyor diye de... ...düşünüyorum. Tabii tabii. tabii. Ben merak ettiğim bir şeydi bu. Onun evet. için sormak istedim. De, evet, yeni türkü dinlemeden önce... Destek projesi özel yayınında... ...kısa bir hatırlatma yapalım. Hı. Cengiz Özkan'ı ağırlıyor. Emre Dağtaşoğlu programcımız. Evet, birbirinden <gülüyor> güzel türküler dinliyoruz... ...bu bölümün içerisinde... Bana çok iyi geliyor bu bloğun içerisinde. Lütfen size de iyi geliyorsa bunu desteklerinizle bize bildirin 0212 alan kodu 343 41 41 çalıyor musunuz ya? Yani? Daha çalalım Yaşayan bir üstadımızdan çalalım. Yani Neşet Ertaş'tan ha. bir şey çalmaya çalışayım. Hem sizin söylediğinize de denk geliyor. Göç aileyi her dağlarda yaylanmaz. Başı bölük bölük kar, kar, kar, kar olmayınca Geç eyleyip her dağlarda yaylanmaz Başı bölük bölük kar olmayı üstelinden gel olmazsa varılmaz rızasız bahçem gülüm terilmez de önüller arasında der İstemem dikeni güle istemem fena kelamlar dile istemem istemem cenneti olayı ala, bile. Ne demem Nidem iki. Kimse bilemez Bu derde düşenin yüzü Gülemez Gülemez Her çalın saz çalar tatlı Çalamaz Çalamaz Yar aşkıma Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Hazır Neşet Ertaş'tan bir türkü dinlemişken... ...üstadımızın da ah İstanbul isimli albümünden bir Neşet Ertaş türküsü çalarak dinlendirsek iyi olur herhalde. Çok iyi olur ama deminki part, e, türküde dikkatimi çeken Aha. Neşet Ertaş'ın söylemiş olduğu bir cümle var ki... ...hakikaten çok yüreğimizin ta dibine her anlamda vuran, oturan, bizi delip geçen rızasız bahçenin gülü derilmez diyor bunu bir temenni olarak dile getiriyor ama rızasız bahçelerin gülü çokça deriliyor galiba. Bu anlamda da çok etkileyici bir türküyüydü. Ağzınıza sağlık. Evet albüme geçebiliriz siz soluklandırmak için. Ne dinleyeceğiz? Anam ağlar başucumda oturur isimli türküyü dinleyeceğiz. Ondan önce de ondan önce telefon numaralarınızı duymamızın tam zamanıdır. 0212 343 41 41. Al çek tabii bel çek beni yarımda öle You. Hey. radyo dinleyici destek projesi kapsamında Cengiz Özkan'la olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bu dinlediğimiz türkü de aslında Neşet Ertaş'ın çekiçenli mi diye bir tartışma vardı herhalde ama <gülüyor> Neşet Ertaş'ta yapılan bir röportaj kitabı var Gönül Dağı'nda bir garip diye. Evet. Orada Neşet Ertaş bu şiiri 18-19 yaşlarındayken yazdığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu türkünün sözlerinin Neşet Ertaş'a ait olduğu kendi ifadesiyle Evet, evet, bir galiba. Evet, bir hasta ziyaretinde. Gözünden yazmış. Evet, yani <gülüyor> düğündeyken gece çalınırmış. Dünler tabii o zamanlar bir gün, iki gün sürmüyor, üç beş gün sürüyor. Gece sabaha kadar da kimi evlerde müzik yaptırırlarmış. Düğünde müzik icra etmeye gelen sanatçılara. Gittiği bir evde bir çocuk hasta yatıyormuş. Neşet Ertaş çalmak istememiş orada. Ama çalmasını istemişler. O olay üzerine daha çok Toyken bu şiiri yazmış. Ve bestelemiş. Çok harika bir türkü gerçekten. Ben severek dinledim. Umarım dinleyicilerimiz de severek dinler. Ben dinledim. de çok Herkesi. sevdim. Evet. Telefon numaralarımızı bir kere daha hatırlatalım mı? Tabii ki Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayına devam ediyor. Cengiz Özkan'ı ağırlıyor. Emre Dağtaşoğlu. sizlerin desteğinizi rica ettiğimiz bir bloktur bu. Bunun için yapılıyor bu özel program. Desteklerken çok kısa da bildirelim. Yarım saatlik bir programı 60 liraya bir saatlik programı 120 liraya. Bütçeniz el verdiğinde bunun katlarını da katlarıyla da destek olabiliyorsunuz. Telefonla da destek olabilirsiniz ama Açık Radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da destek olmanız mümkün. Mümkün. Telefonla bizi aradığınızda, kredi kartı, havale yollarıyla da desteğinizi yukarıdaki arkadaşlarımız alabilecekler. Ama koridorumuzda sizlere açık desteklerinizi gerçekleştirebilmeniz için müsaitseniz Bur buraya gelerek de desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben telefon numarasını veriyorum ve sözü Cengiz Özkan'a ve sazına bırakıyoruz. 0212 alan kodu 343 41 41. Evet. Bunu bir istemiş galiba. Biraz evet. Bir Thank you. Geçim et olur siyah söz o gel beraber gelim olur sana da salıda gel haydi yam Dön dolaş yine bana gel Gel beraber gezelim muradımız tez Olur salmada salmada gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salma da salma da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel nize sağlık. Hazınıza, yüreğinize sağlık. Evet. Ee, tabii dinleyicilerimiz bağlamayı görmüyorlar <gülüyor> şu anda. Ben onunla ilgili de bir şey sormak istiyorum. Bu bağlama düzeninde icra ediyorsunuz ama bu tambura dediğimiz ya da çöür dedi denen enstrüman değil. Sibemol ikileri, üçleri de bazen evet. la'yı kullanır gibi kullanıyorsunuz. Ya Hı. bu bağlamanın bir özelliği var mı acaba? Yani bu biraz büyük tabii tamburadan. Divanından küçük. Arada bir ses. 46 teknesi var işte. Yani ölçü olarak. Uzun saplı, uzun boyunlu dediğimiz öyle bir saz. Ee, icra... Onun bağlamazıcını çalınıyor tabii. Akort olarak bağlamazıcını. İcranızda da farklı perdeleri çok aktif ve farklı kullanıyorsunuz. Onun için yani özellikle işte sordum. İçimizde nasıl geliyorsa öyle çalıyoruz yani. Önlerinize <gülüyor> sağ olun hocam. Benim ikinize bir sorum var. Sonlara yaklaşıyoruz. Bir son dakikamız daha var. Hem size icracı olarak hem de senin kafa yatırdığın bir mesele. Türküler olarak Emre. Kuşkusuz diğer sanat dallarının hiçbirini küçümsemiyoruz. Böyle bir şey yapmamız Kesinlikle. mümkün değil ama türkülerin şiirinde, türkülerin tınısında olan süzülmüş, damıtılmış ve insanın burnunun direğini sızlatan, dinlediğinde boğazımızı 40 düğüm yapan unsuru siz nasıl açıklayabiliyorsunuz? Ben açıklayamıyorum onu Çünkü gerçekten son derece damıtılmış bir şeyle karşı karşıyayız burada. Tabii birinci sıraya aslında yaşanmışlığı koymak lazım. Çünkü aşıklar öyle, özellikle aşık müziğinde ya da ya da bir köy türküsünde oradaki bir yaşanmışlık üzerine e, yakıldığı için e, söylendiği için bu türküler hiçbir e, kaygı gütmediği için aslında gelip sizin o yürenizi ya da e, e, boğazınızı düğümleyebiliyor. Yani böyle bir yurt problemi yaşayabiliyorsunuz. Hakikaten çok saf ve duru olduğu için aslında e, çok dik, dikkatli incelemek lazım aslında türkü sözlerini. Çok enteresan e, sözler vardır. işte şairinden utanacak kadar. <gülüyor> evet. Yani şiirler yazdıracak kadar tabii. Hakikaten ee, dilimizle tabi alakalı onunla da büyük alakası var Anadolu'nun birçok göresinde evet. çok çarpıcı ifadeler, deyimler de vardır aslında bunlar türkülerin içine de yedirilmiş bir bakıma bir de ben ilk e, ok şiir okumaya başladığım yıllarda yani çeviri şiirlerde okudum Baki'den, Fuzuli'den tutun Yılmaz Oda Başına, Edip Cansevere Turgut Uyar'a kadar birçok şair okudum son yıllarda özellikle daha sade ifadeler beni kavruyor yani belki ben de o süreçten geçtim. Şu anda ara sıra Turgut Uyar okuyorum gene. Çok da seviyorum. Ama mesela Esiri'yi daha çok seviyorum. Daha çok kavruyor beni. Ama bunun bir açıklaması net olarak, objektif olarak hiç şüphesiz verilemez. Evet. Bunu konuşmaya başladığımızda kültürel alka plana girmemiz gerekecek. Kimi kavramlar var. Türkülerde çok sık kullanılır ama birçok kimse bu kavramların, bu imgelerin ne olduğunu bilmez. Arka planını bilmez. ...maalesef bu konu üzerine... ...çalışan insanlar da bunları bize... ...anlatmıyorlar günümüzde... ...bir de aslında yunga bile girilebilir... ...burada toplumsal bilinçaltına... ...onun bize yerleşmiş yapısına... ...ve türkülerin bizi kavrayışına... ...tüm bunlara değinilebilir... ...ama bu çok uzun bir mesele evet. olduğundan... ...ben kabaca bunları söyleyeyim şimdi... ...benim de aslında bir isteğim olacak... ...herhalde kaç dakika? Beş dakikamız mı var? Beş dakikamız daha var... Rahat. ...o zaman bir türkü... ...hocam... O zaman şöyle yapalım. Bir zincirli koşma örneği verelim. Onu da bizim Aşık Veysel'imiz yazmış, yazmış. Çok güzel bir şiir. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz dalgalanır, coşar bir rüzgarından. Mevze gelip yol aşkımız ah çektikçe kaynar gelir derinden deyip sonra derya coşar inci saçar kenara. Yani son mısrasıyla diğer ilk mısranın zincirleme olarak gittiği zincirli koşma Yazmış da demeyeceğim okuma yazması da yani. <gülüyor> düşünmüş diyelim ona böyle bir şiirin türküsünü söyleyelim o zaman çırpını birinden. Deniz çırpınır biçinden döndüğüm deniz dalgalanır coşar rüzgarında rüzgarlar mevce gelip coşeyleyen aşkımız ah çektikçe kayar Gelir derimde de Derya coşar inci Saçarken Derya coşar inci saçarkenlara Aşk ehli dağ yanır Ateşe koran Ateşe koran Her gün için gelmiş kara, seherler uyandır bülbül sağlar da Aşıklara kurban et bülbüle firkat Aşıklara kurban et bülbüle firkat Derdimi sorarsan dürülü katka, dürülü katka Ey gönül derdinden etme şikayet Yüce dağlar gurur duyar kavlar müdah Derdile mihnete dalmaya aşık, derdile mihnete dalmaya aşık. Ne yemiş ne doymuş, eli bulaşık, eli bulaşık. Kınaman Veyseli. Fikri doğu ulaşık, ayrılmış yarimden, yar diyarlarımdan. Kınaman veysel'i, fikri doğu ulaşık, ayrılmış yarimden, yar Lence sağlık gerçekten çok çok aşık teşekkür ederiz en evet. güzel türkülerinden birisi hatta malumat fıruçluk olarak görmezseniz bu türküyü de aslında sadece <gülüyor> bir aşk türküsü gibi dinlemeyebiliriz çünkü derya ve umman vahdeti simgeler bizim kültürümüzde Hı -hı. derya coşar inci saçar kenara bülbül ve gül gül hazreti Muhammed simgeler bül, bül onun aşığıdır Hı -hı. bu gibi birçok simge bu şiirde ve türküde türküde daha doğrusu geçiyor evet. dolayısıyla hem bir aşk türküsü gibi dinleyebiliriz. Hem de böyle bir yönü var. Bu şekilde de anlamlandırabiliriz. <gülüyor> Belki de türküleri daha çok sevmemizin, kavramamızın sebeplerinden sadece bir tanesi de bu olarak gösterebiliriz. Evet, demin konuştuğumuz konuya istinaden evet. bu cevap da verilebilir sebeplerden evet. biri olarak. Herhalde vaktimiz doldu mu... Doldu. Doğru. Keşke daha çok vakit olabilseydi. Çünkü hakikaten bana çok iyi geldiniz. Eminim ki dinleyicilerimize de ]iyoruz. çok iyi gelmişsinizdir. Hoş Cengiz olmayı. Bey, Cengiz Özkan, Emre Dataşoğlu sana da çok teşekkür ediyoruz Rica bu geldim. buluşmaya vesile olduğu <gülüyor> için. Her yıl hakikaten çok iyi geliyorsunuz bize. Teşekkür Ağzınıza, teşekkür ayağınıza, yüreğinize sağlık Cengiz Bey. Sağ olun. İnşallah iyi. seneye tekrar bekleriz vaktimiz olursa. Şimdiden sözünü alalım da. Evet, geliyor musunuz Cengiz Bey seni? <gülüyor> Sağ olursak geliriz. Şey <gülüyor> tamam. Olur. Tamam. <gülüyor> o zaman seni buluşmak üzere deyip bu bloğu kapatıyoruz. Şimdi biraz destek zamanıdır. Evet. Herhalde dinleyicilerimiz de Cengiz Bey'in ustalığıyla, ustalığı sebebiyle sadece dinlediler, huşu içinde dinlediler. Program sona erdi. Dolayısıyla şu anda desteklerinizi bekliyoruz. Tam vaktidir. Ha gayret saat 1 şu anda. Ölü tatil saati. Yani. Ölü tatil <gülüyor> saati. Bizi burada unutmayın.